Merhaba, 3. Köprü için mahkeme tarafından atanan bilirkişilerin şoke eden bir rapor hazırladığı ortaya çıktı. 3. Köprü'ye karşı temanın açtığı davada bilirkişi raporu köprü temeli atıldıktan 2 ay sonra ancak çıktı. Radikal gazetesinden Serkan Ocağ'ın haberine göre raporda köprü etrafında yerleşim oluşmazsa, çevreye abartıldığı kadar zarar vermez yapılmazsa daha büyük çevre kirliliği olur denildiği anlaşılıyor. 3. Köprü'ye karşı hali hazırda, 30'a yakın dava sürüyor. Bu davalardan ikisi Tema tarafından açılmıştı. Tema'nın açtığı davalardan birinde bilirkişi raporuna göre köprü etrafında yerleşimler oluşmazsa çevreye abartıldığı kadar zarar vermeyecek. Köprü yapılmazsa sıkışan trafik nedeniyle meskun mahallerde daha büyük çevre kirliliği yaşanacak diye 7 kişilik bilirkişi heyetinin raporu ortaya çıkmıştı. Bunun 6 üyesi yeni köprüyü evet dedi. Bir üye ise köprünün bölgedeki kontrolsüz büyümeye neden olacağını belirterek Hayro'yu kullandı. Bilirkişi raporunda davalı konumdaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları'nın raporlarının dayanak olarak gösterilmesi ise şaşırttı. Hükümetin 2023 yılı hedeflerine de vurgu yapılan Bilirkişi raporunda Tuzla ve Gebze'deki sanayi faaliyetleri yereldeki ekolojiyi ve çevreyi tahrip ederek ülkenin ekonomik yönden büyümesinde ve ülke sanayisinin rekabet gücünü sürdürerek Hayatiyeti devam ettirmesinde önemli bir fonksiyona sahip denildi. Bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini söyleyen Tema Vakfı'nın avukatı Ömer Aykol, bu bilirkişi raporunda bilirkişiler iki belgeye dayanıyor. Biri İstanbul AŞ Ulaşım Ana Planı raporu. Bu rapor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. İkinci belge ise KMO Ekonomik ve Finansal Fizibilite raporu. Bu da davalı yanında müdahil Karayolları Genel Müdürlüğü'nün raporu. Bilirkişi davalı tarafından belgelerine dayanarak rapor hazırlayamaz. Bu hem raporun hem de bilirkişilerin tarafsızlığını tartışmalı hale getirir dedi. İzmir'de aşırı yağışlar sele sebep oldu. Bunun iklim değişikliğiyle ilgisi olabileceği düşünülüyor. İklim değişikliğinin sonuçlarından biri de aşırı yağışlar. Son olarak İzmir kent merkezinde saat 18'de başlayan gök gürültülü sağnak ve dolu yağışı rüzgarla etkili oldu. İzmir'de sağnak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Konakta Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın bir bölümünü oluşturan deniz seviyesinin altındaki alt geçidi ve Tepecik semtindeki kemer alt geçidini su bastı. Suyun içinde kalan bazı araçlar arızalandı, araçların sürücülerine, belediye ve polis ekiplerince yardım edildi. Bir saatte metrekareye yaklaşık 18 kilo yağışın düştüğü kentte çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Birçok ev ve iş yerine su bastı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi. Yapılan araştırmalar iklim değişikliğinin neden olduğu fırtına ve sel felaketlerinin katlanarak artacağını gösteriyor. İzmir'de olanların çok daha sık olacağını varsayabiliriz. Acaba bu olayların çok daha sık tekrarlanmasına ve yaratacağı maddi ve manevi zararlara hazır mıyız? Kutuplardaki ayı ölümleri dünyanın tepesindeki ekolojik bozulmanın boyutlarını gözler önüne seriyor. Kuzey kutbunda 16 yaşında bir kutup ayısı ölü bulundu. Vücudundaki yağ tabakasını tamamen yok olduğu gözlenen ayının avlanamadığı için Açlıktan öldüğü ifade edildi. Kuzey Buz Denizi bölgesindeki Svalbard takım adasında ölü bulunan kutup ayısının neredeyse bir de deri bir kemik kaldığı gözlemlendi. Araştırmacılar 16 yaşındaki ayının iklim değişikliklerinden etkilendiği ve yiyecek bulmakta zorlandığı bu yüzden de açlıktan öldüğünü ifade etti. NTV MSNBC'nin haberine göre geçtiğimiz yıl Kuzey Kutbu'ndaki buzul seviyesinde görülen rekor derecedeki azalma nedeniyle, Kutup ayılarının avlanamadığı belirtildi. Kutup ayıları sadece denizdeki buzullar üzerinde avladıkları fok balıklarıyla beslenerek yaşamlarını sürdürüyor. İklim değişikliği nedeniyle geçtiğimiz yıl Kuzey Kutbu'ndaki buzullar kayıt tutulmaya başlanan 1979'dan beri en düşük seviyeye ulaşmıştı. Buzullar hızla eriyor. Türkiye'nin dört bir yanı hala HES projeleriyle mücadele ediyor. Bu seferki HES mücadelemizin haberi ise Dersim'den. Dersim'in Pülümür ilçesinde Aksa Elektrik tarafından yapılması planlanan ve 5 köyü etkileyecek olan Hidroelektrik Santral'e tepki büyüyor. Kuzulca Taşlık, Ünveren, Süleyman Uşağı ve Yarbaşı köyleri Yaptıkları toplantılarda HES'in zararlarını konuşup neler yapacaklarını tartışıyorlar. Bu toplantılara katılan Dersim Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Girişimi üyesi Barış Yıldırım, köylülerle dayanışma içinde olacaklarını söylemiş. Yıldırım, HES'ler nedeniyle pek çok köyün, arkeolojik bölgelerin ve inanç alanlarının sular altında kaldığını söyledi. Su tutma işleminin su kullanım hakkına uygun olarak yapılmaması nedeniyle canlı türlerin ve balık türlerinin tümünün yok olduğunu ifade eden Yıldırım, Bizler de bu sürecin bir parçasıyız. Toprak, su olmazsa bizler olamayız dedi. His için yapılması planlanan sondaj çalışmasına izin vermediklerini dile getiren muhtarlar ve köylüler de özel bir şirket rant kazanacak diye ekolojik dengenin bozulmasına, akarsu yataklarının değiştirmesine izin vermeyeceğiz dediler. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.